Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra evine döndü. Hazreti Hatice ve Varaka'nın ona güven vermesinden sonra kendisine olan güveni semadan gelen ikinci vahiyle iyice güçlendi. İkinci vahyin nasıl geldiği kaynaklarda kaydedilmemiş. Fakat Hazreti Peygamber'e nasıl geldiği sorulduğunda iki şekilde cevabını vermişti. Bazen o bana zil sesi gibi geliyordu.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 Harfin hemen arkasından ilahi bir ant geliyordu. İlk vahide de belirtilen Allah'ın insana öğretme aracı olan kalem üzerine yemin ediliyordu. Kalemden sorulduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdi. Kağıdı yarattı ve kaleme yaz diye emretti. Kalem ne yazayım cevabını verdi.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 daha sonra indirilen vahiylerde levh-i mahfuzda yazılı şerefi üstün bir Kur'an ve kitabın anası olarak geçen Kur'an'ın semavi arketipidir. Yani ona da and içiliyor. Bu iki yemini teselli takip ediyor. Nun, kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Sen Rabbinin nimetiyle bir deli değilsin.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 Vahiy geldi. Kuşluk vaktine and olsun. Karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı da. Şüphesiz senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken